408 numaralı konu Hazreti Zübeyr'in Hendek ve Yermük savaşlarındaki kahramanlıkları. Evet Abdullah bin Zübey şöyle anlatıyor. Hendek günü kadınlar ve çocuklarla birlikte kaledeydim. Yanımda Ömer bin Ebi Seleme de vardı. Ben ara sıra onun sırtına çıkarak devam etmekte olan savaşa bakıyordum. Bir ara babamı gördüm. Bir o tarafa, bir bu tarafa koşup duruyor. Nerede bir kıpırdanma olsa orada biti veriyordu. Akşam üzeri babam kaleye döndü. Koşup onu karşıladım ve babacığım bugün seni ve yaptıklarını seyrettim, dedim, bana, demek beni seyrettin öyle mi oğlum, diye sordu, ben, evet, deyince de, anam, babam sana feda olsun, dedi.